Destekleri için Açık Radyo dinleyicileri Kemal Bozda ve Nilüfer Kaptanoğlu'na teşekkür ederiz. Babil'den sonra Rüzgara bırakılmış sesler Hazırlayan ve sunan Ercüment Gürçay Evet sevgili arkadaşlar, değerli konuklar. Ee, biraz kalabalız, Ayakta olan arkadaşlarımızın yerleşmesi zaman alabilir. Dertlenmeyin. Onlar sessizce otururlar. Hiç merak etmeyin. Ee, Münir Nurettin Selçin 10. ölüm yılıydı. Daha doğrusu sanatçıların galiba ölüm yılı olmuyor. Ee, sadece belki bedenleri yok o kadar. Bilmiyorum belki ben bu konuda fazla bir şekilde olamam gayet tabii. Ee, onun bir şarkısıyla başlayalım. Ümit Yaşar Oğuzcan'dan bestelemişti bunu, beni kör kuyularda merdivensiz bıraktın. Herkese merhaba. 95.0 Açık Radyo'da bavilden sonra programını dinliyorsunuz. Ben Ercüment Gürçay. Bugün programa Timur Selçuk'un 1991 yılında OTTÜ'de verdiği bir konserden bir kayıtla başladık. Beni kör kuyularda merdivensiz bıraktım. Ümit Yaşar Oğuzcan'ın şiirinden Münir Nurettin Selçuk'un besleyediği bir şarkıydı. Timur Selçuk 1988'de ruhsuz dostlar Kurusu'na girdiğim günlerde tanışmıştım. İşte 1992'de kısa bir dönem Çardaş Müzik Merkezi'nde Gökşen Taş gitar dersleri alıyordum. İşte solfej dersinde Timur abi veriyordu. Yaşına rağmen bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle, e, tutkulu, coşkulu müzikleriyle bana hiç ölmeyecekmiş gibi gelen insanlardan Timur Selçuk. E, Timur Selçuk'un geçen yıl 6 Kasım'da hayata veda ettiği haberini almıştık ve o hafta Vavi'den sonra da ondan bende kalanları anlatıp hayatımda iz bırakan şarkılarından örnekler dinletmiştim. Onu yaşarken tanıyıp şarkılarını dinleme şansına sahip olanların eminim ki hayatlarına dokunan en az bir Timur Selçuk şarkısı vardır. Timur Selçuk bazılarımız için İspanyol meyhanesidir, bazılarımız için bir Mayıs'tır. Timur Selçuk'u ilk ne zaman dinledim bilemiyorum ama çocukluğumdan beri İspanyol meyhanesi şarkısı kulaklarımdadır. Belki rahmetli abim Bülent'in 45'liklerinde duymuşumdur ilk kez bu şarkıyı ya da TRT radyolarında Tam hatırlamıyorum ama benim için Timur Selçuk hem İspanyol meyhanesiydi ve hem de 1 Mayıs ve tabii diğer tüm şarkılarıyla hayatımda yeri doldurulmaz izler bıraktı. Onu tanıdığımız için şanslıydık. Daha da şanslı olanlar ise onun rahli tedrisatından geçmenin ayrıcılığını yaşayanlardı. Bugün programda bu çok şanslı insanlardan ki konuğum var. Daha doğrusu ben bugün onların Bakırköy'deki evlerine konuk oldum ve Timur abiyi bedenen aramızdan ayrılışının birinci yıl dönümünde konuşacağız ve 1991 OTTÜ konseri kayıtlarından seçtiğimiz şarkılarla onun aziz ruhuna bir selam göndereceğiz. Sevgili Kerim, sevgili Selim, Açık Radyo'ya, Babil'den sonraya hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Açık Radyo ile ilk kez evinize konuk oluyoruz ama sizin Açık Radyo daha doğrusu Babil'den sonra üçüncü kez konukluğunuz olacak bu program. İşte ilk kez Ocak 2018'de sizleri konuk etmiştim radyoda. Sonra hemen ardından Şubat ayında bu kez 3x2 grubunuz ile konuğum olmuştunuz. Derya, Deniz, Ruşen ve birlikte çok keyifli bir program yapmıştık. Sonra tabi araya pandemi girdi ve uzunca bir aradan sonra bugün yeniden birlikteyiz ve bu nedenle ben çok mutluyum sizlerle. Timur Selçuk'la tanışmanızdan söz eder misiniz? Timur Selçuk'la yüz yüze tanışmamız 1988 senesine uzanıyor. Onun Taksim'de bir dershanesi vardı ki halen de devam ediyor bildiğim kadarıyla. Çağdaş Müzik Dershanesi az önce senin de bahsettiğin dershane. Orada e, armoni sınıfı vardı. Armoni dersleri verilir, solfej dersleri verilir. Tabi dershanede gitar, piyano, şan dersleri, başka bölüm dersleri de vardır. Biz de o dönem hem konservatuardayız hem İstanbul Hukuk Fakültesi'nde sanıyorum master yapıyorduk o dönem. İkisi devam ederken bir yandan konservatuardaki solfej eğitiminin yanına bir armoni eğitimi eklemek istedik. Ve hocanın ders verdiğinde duymuştuk armoni sınıfını. Bir gün kalktık, dershaneye gittik. Orada işte ilk tanışmamız e, oradaki bekleme salonunda olmuştur. Tamam, daha gibi. detayını anlattınız. Ben de müzikal var. Nasıl tanıştım? İlk, e, i̇lk tanışmamızı anlatayım. E, falan sanıyorum 1970'ten önceydi. Yani biz daha belki de ilkokula gitmeden önce e, teyzemizin e, evinde bir pikap vardı. Ve orada bir 45'lik plak hatırlıyorum. Yani küçük plak. Bir yüzünde... İspanyol mehanesi arka yüzünde de beyaz güvercin vardı. Onu tabii böyle pilav bozarcasına diyeyim. Yani artık defalarca belki yüzlerce defa dinledik. Evet Timur'un sesiyle de ilk kez orada tanışmıştık. Timur abi çok farklı türlerde yapıtlara imza attı. İşte bir dönem tiyatro oyunları içinde şarkılar yaptı. şimdi oti konserinden bir şarkı dinleyelim mi? Al, harika e, olur. Bilgesu Eranus'un yazdığı ve 1970'de ilk kez Ankara Sanat Tiyatrosu'nda sergilenen Nereye Payidar oyunu için e, Timur abinin bestediği bir şarkı var sırada. E, Nereye Payidar? Sevgili arkadaşlar, şimdi ve değerli konuklar, bu şarkının şarkıların sözleri bazıları tiyatro müziği, bazıları bildiğimiz şarkılar, bazıları karma yazılmış şarkılar. Ee, bizim 1976 ve Ortadoğu Orta Doğu Teknik Üniversitesi konserlerimizde okuduğumuz şarkılardan bazıları, tümünü sunmak mümkün değil. Kanımca e, en doğru yol, doğruların ve yanlışların iyi ayırt edile edilebilmesi için geçmişten korkmamak, çekinmemek ve gençlerin anlayışına, bilincine güvenmek. Bu şarkıların nerelerine kadar doğru, sözlerin hangi kısmı bugün içinde geçerli, hangi kısmı değil. Ee, müzikleri ne dereceye kadar başarılı değil. Hepsini sizler bugünkü berrak bakışınızla, kafalarınızla değerlendireceksiniz. Ancak bir şeyi doğru, doğrudur sevgili arkadaşlar. Ona bugün de imzamı atarım. Yaşadığım sürece imza atacağım. Bu şarkıların hazırlanışındaki ortamda bu şarkılara inanan tüm insanların coşkusu ve namusu kusursuzdur. Peki <gülüyor> Nereye payidar nereye? Nereye payidar nereye? Yokuş bayır demesen de, dere tepe düz gitsen Çıkmaz bu yolu, çıkmaz bu yolu, çıkmaz bu yolu bir yere Çıkmaz bu yolu, çıkmaz bu yolu, çıkmaz bu yolu bir yere. Nereye paydar nereye, nereye paydar nereye. Bir gün gelip evlensen de, düşlessende. Çıkmaz de çıkmaz bu yolu, çıkmaz bu yol bir yere. Çıkmaz bu yol, çıkmaz bu yol, çıkmaz bu yol bir yere.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 Payidar nereye? Gönlün yoksa ezilmeye. sende katıl direnişin. işlerle işlerle el ele. işlerle işlerle el ele. işlerle işlerle işlerle el ele. Nereye, bayidar, nereye? Dershane günlerinden söz eder misiniz? Çok güzel günlerdi onlar. E, hoca dershanede tabii son derece titiz, son derece esprili e, anlatır derslerini. Ve e, bu arada hoş bir özelliği vardır. E, yani Öğrencilerinin çoğuna isimlerin dışında bir çok güzel bir lakap bulur. Mesela hatırlıyorum e, Gülfem isimli bir e, öğrenci arkadaş vardı, hanım arkadaş... Uzunca boyluydum. Ona selvi bir boylum derdi. İşte bir başka arkadaşa başka bir şey söylerdi. E, elinde bazen e, kahvesi olur. Bazen bir dilim elması olur. Millesinden evet, Onu ben? Anladığım kadar hiç boş bırakmamaya çalışırdı. E, ve e, tabii piyanonun başında e, ve kara tahtanın başında e, yazardı. E, ve armonileri çalardı. Bazen de bize Koran şekilde okuttururdu o yazdıklarını. Bir de hocanın Hemen o dershanenin içerisinde açılan bir kapı vardı yan tarafta. Bir iç kapı diyelim. Oradan küçük bir odaya açılırdık. Ve oraya girdiğiniz zaman ikinci bir piyano olurdu. Onun altında da bir yatak dururmuş. Hoca zaman zaman bestelerini, eserlerini yaparken akşam orada gecelermiş. Dolayısıyla o odası kendisinin çalışma odası gibiydi. Biz de zaman zaman odaya girerdik bir kere kirimle bir... Armoni çalışması yapmıştık. Onu orada dinletmiştik. Hatı Ama var. Ercüment evet. e, o kadar hoş bir havası. Sen de tabii mutlaka onu gördün, yaşadın. E, bilirsin. Yani içeri girersin mesela dershaneye. Evet. Bir böyle kapalı bir odanın arkasından tık tık bir metron sesi geliyor. Hafif bir gitar sesi geliyor. İşte bir taraftan bir şan sesi geliyor. Evet. Öbür tarafta başka bir piyano sesi e, gibi. Yüksek tabanlı eski bir bina. Evet Değil böyle. Ahşap. Ahşaptır. Gıcırdı. Zemin hafif gıcırdar böyle. Evet. Çok çok... Çok hoştur. Bizim sınıfta da herhalde o en geniş sınıf orasıydı diye düşünüyorum. E, çünkü kalabalık dersler orada yapılırdı. Solfej ve armoni dersleri. Hoca yani hemen hemen e, biz 3 yıl kadar devam ettik. E, olmadığı bir ders hemen hemen olmadı. E, yani çok nadiren işte bir konseri olduğunda o, o zamanı denk getirmemeye çalışır ama olmadığı zaman da bir yardımcı genç bir arkadaş. İşte ben hatırlıyorum Elif diye bir arkadaş vardı, piyanist. Veya bir Kamil diyeyim orada ders veren genç bir arkadaş. Onlar bu armoni dersini yürütürlerdi. Yani görme engelliydiniz. Size özel bir eğitim ne uyguluyordu? Hocayla bu konudaki ilişkimiz bizim için çok özeldir. Çünkü genellikle görme engelliler bir kursa ve müzik kursuna veya hatta konserlara gittikleri zaman hep hocalar, oradaki insanlar ya biz sizde nasıl yardımcı oluruz deyip ...öyle baştan sağmaya çalışırlar. Yani. Buna biz aslında ayrımcılık diyoruz. Evet. Diyor. Hatta sen çok iyi tanıyorsun. Sevgili Hı -hı. Muammer Ketenceoğlu da var e, müracaatında öyle bir şey yaşamıştı. Bunlarla beraber o dershaneye gittiğimizde küçük de olsa öyle bir endişemiz belki olabilirdi ama... ...onu Timurca daha baştan hemen e, bertaraf etti. El evet. e, sıkıştığımız andan itibaren olay bitmişti. Bizi sınıfına e, davet etti. Sanıyorum e, yani onu bizi hiç hissettirmedi ama... Hoca biz sınıfa dahil olduğumuzdan itibaren e, hani daha erişilebilir e, bir anlatım yaptı. Yani yazdığı notayı söyledi vesaire hemen piyanoyla çaldı. Biz o konuda hiçbir sıkıntı yaşamadık. Son e, yıllarında da yani yıllarda da işte, işte iki, belki ikinci yıldan sonra falan diyeyim. Ben bir kaset götürüyordum. E, kaset teyip götürüyordum. Mesela bazı yerlerde işte bizim hukuk fakültesinde bile bu yaşandı. Biz fakültede okurken bazı öğretmenler e, bazı profesörler. Kayıt yapılmasına müsaade etmezlerdi. E, hoca ne demek ben kasetimi açıyordum. Bütün o piyanoluk kayıtları her şeyi alıyordum. Evde de onları çok güzel deşifre ediyordum. Yani çok güzel ve inanılmaz bir perspektif kazandım. E, kazandık diyebilirim müziğe bakış açısında. E, o 3 yıllık derslerde. Bir de şöyle yani Timur abi ben hep... Hiç... Yani her zaman yanlış gördüğü bir şeye asla doğru demeyen... İşte aklın ve zekanın gücüne inanan... İşte ...inandığı fikirleri sonuna kadar savunan, her şart altında dik duruşunu koruyan bir sanat insanıydı. Yani işte son yıllarında sola da eleştirileri vardı ve onları da hiç saklamadan cesaretle seslendiriyordu. Ama az önce bu nereye payıların başında bir şey söylemişti. Yani işte geçmişimizden korkmamak, çekinmemek lazım. Gençlerin anlayışına güvenmek lazım. Doğru olduğunu düşündüğüm tek şey var diyordu. Yani bu toplumsal şarkıları yaptığı dönem için. Yani bu şarkıların yazıldığı dönemde onları dinleyen, o şarkılardan etkilenen tüm insanların coşkusu ve namusu kusursuzdu diyordu az önceki konuşmasında. Yani gerçekten öyle yani eleştirel baktı çoğu zaman kendi geçmişine ve evet, Türkiye sorumluluğunun geçmişine ama... Yani örneğin 2010 yılında yaklaşık 30 yıl aradan sonra ilk kez Taksim'de kutlanacak olan 1 Mayıs bayramı için e, diskten Mete abi beni arayıp bir sanatçılar korosu kurmamı rica etmişti. İşte daha sonra sevgili Yasemin da e, gelmişti ve birlikte yüzden fazla sanatçının yer aldığı bir koru e, kurmaya girişmiştik. E, Timur abiden de koroya piyanosuyla eşlik etmesini e, rica etmiştik ve hiç ikri etmeden çıkıp gelmişti ve bizimle birlikte ...sahnedeki yerini almıştı. Yani Koroy'da işte bizim Rus Dostlar korusun ...Şifir Berktay, Ak Yıldız yönetmişti konserde. Yani çok güzel bir anıdır benim için. Bir güzel bir sahneydi o. Değil mi? Evet. 1 Mayıs Marşı'nı 4 dilde söylemiştik. Ermenice, Kürtçe, Arapça ve Türkçe. Hatta bu konserin görüntü kaydını dinlemek isteyenler varsa... E, Babiden sonra YouTube sayfamda var. Oradan dinleyip izleyebilirler. E, peki ne yapalım bir şarkı arasında verelim mi? Hay hay. Yine e, Otik Konserinden önce işte sözleri Nazım Hikmet'e bestesi Timur abiye ait Türkiye İşçi Sınıfımız Selam ve ardından Salper Öztürk'in Bertolt Brecht'in bir şiirinden Ankara Sanat Tiyatrosu için bestelediği e, 1 Mayıs marşını e, dinleyelim mi? Dinleyelim. Birinci bölümün sonu için iki şarkıyı peş peşe bağlayalım, dilerseniz sizler de katılabilirsiniz.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 Allah'ın verdiği şehe, için yola çık ellerimce selam, sen o mu yaradan Selam, selam, selam, tohumlarına, tohumuna selam. Selam, selam, selam, selam, selam, selam, serpilip gelişene selam. Gücüyle, bilhinciyle, korkusuz yüreğiyle, düşman etmek için ilerle ki eşsizdir din selam selam şeradan selam selam şeradan selam selam selam selam selam selam tohumların tohumuna selam selam selam selam selam selam serpilip de gelişen esseban selam Selam, selam, selam, selam, selam, Türkiye işçi sınıfına Ve ülkelerde yepyeni bir güneş duhar bize Ve ülkelerde ...demek lazım yoksa trenlerler. Yepyeni bir güneş doğar... ...dağların doruklarından... Yepyeni bir güneş doğar... ...derin derin düşünerek... ...dağların doruklarından... ...bütün sözleri düşünün... ...mutlu bir hayat filizlenir... Kavganın Ufuklarından Mutlu bir Hayat Krizlenir Kavganın Ufuklarından Yurdumun Mutlu günlerim Mutlak Gelen Gündedim Yurdumun Mutlu günlerim mutlu. Gelen gün iş altın bayramı. Geçen halkın bayramı, son defa! Sevgili Selim, sevgili Kerim sizler de e, Türkiye'li şairlerin şiirlerinden şarkılar e, besteliyorsunuz. E, bence Timur abi de bu işi en iyi yapan müzisyenlerden bir tanesiydi değil mi? Ne dersiniz? Tabii yani Orhan Veli'den, Ümit Yaşar'dan, e, Cahit Sıtkı'dan, Faruk Nafiz Çamlıbel'den çok güzel şiirleri hem de çok zor şiirleri aslında. bestelenmesi güç olan şiirleri yaptı. Atilla İlhan'dan örneğin kadın ne kadınlar sevdim. Çok güzeldir. Nazlım gitmeden yaptı. O işte Güneşin sofrası, evet, e, sonra ayrılanlar için. Yani hepsi çok hayran olduğumuz şarkılar. O mesela İnne vardır. E, işte yine Ümit Yaşar Ayrılanlar için öyle Hı -hı. senin için öyle. Şimdi e, hocanın bir yani Timur Selçuk sanatkar olarak şu tarafı da güçlüydü. E, tamamen yani akla ve bilme inanan bir insan. Az önce bahsettiğin gibi senin de yani. Bu e, Timur Selçuk'ta meslek e, ahlakı, çalışma disiplini çok üst düzeydeydi. Timur Selçuk kendi bestelerini e, hem zor besteler olarak e, ortaya koyarken aynı zamanda birçoğunun da düzenlemesini orkestrasyonunu yaptı. Yani o kayıtlarda sadece Timur Selçuk'un şarkısıyla e, ve bestesiyle de değildir katkısı. O orkestrasyon muhteşemdir. Tamamen bilimsel, o aldığı o e, iyi eğitimin sonucudur. Kendisi kompozisyon eğitimi Fransa'da görüyor biliyorsunuz babası hı hı. Minurettin tarafından. Nasıl Ecole da Normal Müzik'te okudu ve e, hem kompozisyon, şeflik ve piyano eğitimi aldı ve oradaki o tekniği döndükten sonra Türk müziği eserlerinde e, ortaya koydu. E, çok güzel de bir Türk musikisi albümü vardır. E, Oda Orkestrası için ve e, flüt e, ayrıca Kanun gibi enstrümanların katıldığı e, muhteşem bir albüm vardır. O konservatuar, daha doğrusu dershane günlerinde bizi dinletmişti hoca o ilk defa. Ama tabii şeyi de söylemek lazım. Hoca tek başına piyanosuyla çıktığında da e, o büyük e, stadyum konserlerinde ortasında tek başına piyanosuyla da sanki büyük bir orkestra ile birlikte çalıyormuş gibi seyircinin nabzını tutar, herkesi ayağa hop. Hop tutur hop kaldırırdı yani ot tükonsörü. verirdi. Ot tükonsörü zaten işte onu gayet iyi gösteriyor şu anda dinlemekte olduğumuz evet. parçalar. Şey otu 1976-78'de iki konser yapmış yok o kayıtlar daha önce internette dolaşıyordu. Bu geçen yıl aramızdan ayrılışından sonra bu kaydı sen yollamıştın bana 91 otu kaydını. Ee, belki hani Türkiye radyolarında da ilk kez bugün dinleniyor bu e, programda bu kayıt o anlamda evet. da. Timur abiye bir borcumuzu A ödürürüz gibi. Diyelim. Ama biliyor musun evet. o konserin kaydını biz tabii sonradan e, çıktı o vefatından sonra evet, yayınlandı. Evet. E, orada hocadan bizim hiç duymadığımız dinlemediğimiz şarkılarına evet. naşayt olduk. Evet. Yalnız yayınlandı derken tabii internette yayınlandı. Aslında ben onun bir albüm olarak adlı adınca e, hani CD kaydı olarak çıkmasını Arzu ederim keşke böyle bir imkan mi, olsa. ulaşması evet. Doğru. Ne yapalım bir şarkı arası verelim mi? Yine verelim. bir Cahit Sıtkı Tarancı şiirinden beslediği bir şarkıyı dinleyelim mi? Biz açta başı dönmüş. Aynı. Bu mu değil Evet evet. Benim çok, en çok sevdiğim şey. çok şarkısı. Evet, çok zevkle çalar söyleriz <gülüyor> <gülüyor> Tamam. Onu dinliyoruz o zaman. Evet sevgili arkadaşlar biraz da duygusal sözlü parçalarımızla nostaljik dönemlere gidelim. Demin biraz toplumsal içerikli şarkılarla e, onu yaptık. Bence e, benim açımdan nostaljik bir şey değildi. E, ancak... Ancak aranızda heyecanlanmış olanlar olabilir. Ben izleyicimi çok iyi bilirim. Benim izleyicim kendi fikrinin zıttı olan fikri de saygıyla dinlemeyi bilir. O bakımdan olur ha, benim toplumsal içerikli parçalarımdan haz etmeyenleriniz vardır. Çok mümkündür. Ben onlara, ben onlara haz edenler, sevenler her kadar saygıyla şarkılarımı söylüyorum. Dolayısıyla belki onların sevdiği bir duygulu parçayı da toplumsal içerikli parçalarımı seven bir arkadaş sevmeyecek belki. Onun için burada ortak müştereklerle birleşiyoruz. Onun için zaten bu salon bu akşam bu kadar sıcak her iki anlamda da. <gülüyor> Bundan önceki şarkı Ümit Yaşar Oğuzcan'dı biliyorsunuz. Bu da Cahit Sıtkı Tarancı, yine benim ilk şarkılarımdan biri. Biz aşkla başı dönmüş, iki çocukun, bütün bir bahar o çiçek, ben yaprak, yarabbi ne güzel, sevişiyorduk dünyayı aşka. Kim ne karıştı, ne istedi bizden? Göz mü değdi, ne oldu bu serdaya? Hayırdırlar bizi birbirimizden. Hem de göz göre yürek parçalayan. Aşkı bizlerdeki, onlardaki mantık. Onlardan yana çıktı Daha pelek birer kalp bıraktılar bize kırık ömür boyu gözyaşı ile tükerecek Kim karıştı ne istedi bizden göz mü değdi ne oldu bu sevdaya ayırdılar bizi birbirimizden hem de gözü göre yürek iparucan. Kim ne karıştı ne istedi bizden göz mü değdi ne oldu bu sevdaya ayırdılar bizi birbirimizden hem de gözü göre yürek iparucan gözü gören yürekip ee, Ne dersiniz? Bir Ümit Yaşar, Oğuzcan şiiri üzerine bestelediği bir başka şarkıyla devam edelim mi? Hangisi? Ee, şey, ayrılanlar için. Oh, harika olur. Tamam, onu dinliyoruz. burada ayrılıyor artık birbirimize iki yabancı yüz ne kadar acı olsa ne kadar güç olsa her şey Evet her şey Unutmalıyız yüz saşama şasını ya Gecelerimizi o günlerce, gecelerce sevişmelerimizi o günlerce, gecelerce sevişmelerimizi her kederin neteselliği bulunur. Ne kadar ses Unutabilir Mevsimler gelir geçer Sizin bir hikayeniz var Siz bana anlatmıştınız bu ayrılanlar içini yorumlamışsınız bir konserde dinleyicilerimize bahsedebilir misiniz o hikayede? Evet 1989 veya 90 yılıydı sanırım biz o zaman üniversitede bir müzik ile konserler veriyorduk Grup Dinlence isminde topluluğumuz vardı. Bandırma Festivali'ne katılmıştık o sene yaz sonuydu sanırım ve bizden sonraki akşam da Timur Selçuk'un konseri olduğunu söylemişlerdi. Sonra döndük, aradan zaman geçti. Sonbaharda dershane açıldı ve bir derse katıldık biz de. Sınıftayız. Hoca bir gün karşımıza geldi. Ya Selim Kerim dedi siz dedi. Benim şarkımı söylemişsiniz dedi bandırmada. Şöyle biz bir durduk, kızardık, bozardık. Çünkü hoca çok hassastır. Herkes bilir şarkıların icrası konusunda. Şimdi biz de bir yanlış mı yaptık derken. Meğer tabii bizim konserimizden sonra o konserleri organize eden kişiler söylemişler Timur Selçuk'a da sizin öğrencileriniz geldi, sizin şarkılarınız okudular, ayrılandığınız için söylediler diye. Fakat hoca bize hiçbir tebki göstermedi. Son derece olumlu böyle omzumuzu okşadı. İyi söylemişsiniz dedi. Tebrik ederim dedi. Öğrencilerine karşı çok aslında iyi davranan bir insandı. Yani çok yumuşaktı. Sevecen. Sevecendi. <gülüyor> tabi. Peki şimdi sizden bir Timur Selçuk şarkısı dinleyelim mi? Tamam. Hemen gitarı mandolimize alalım. Atol Behrim oğlunun şiiri üzerine Timur Selçuk'un yaptığı bestesi kızıma Bütün insanları dostun bir kardeşin mi kızı Sevginin ürünüdür insan, nefretin değil kızı. Bütün insanları dostun bil, kardeşin bil, kızı. Sevginin ürünüdür insan, nefretin değil kızı. Sağoluk. Çok teşekkürler. Peki sevgili Kerim, sevgili Selim. Hocayı tabi canlı konserlerde de izlediniz değil mi? Evet en az 4-5 konserinde herhalde izledik. Yani bir ilk bizim için en güzel hatıra gençlik günlerinde Murat Anmunga'nın... Işte... Harbiye e, şehir tiyatrolarındaki konseri var. Yine e, daha sonraki yani yakın yıllarda nüket Turu ile bir açık havada bir konserine denk gelmiştik. Arada da başka konserlerini izledik. E, hocanın konserlerdeki bence en e, güzel, e, bizi en etkileyen özelliği her konserde hani, 30 yıldır, 40 yıldır okuduğu bir şarkıyı e, her konserinde yeni bir yorumla okumasıydı. O bizi hayrete düşürürdü yani. Dershanede de sormuştuk kendisine hocam nasıl yapıyorsun veya neden yapıyorsunuz gibi bir soru sormuştuk o sanatçı kendisini yenilemeli diye cevap vermişti o aklımda kaldı benim bir de konserlerin arasında hocanın konuşmaları vardır yani hep bir abilik bir bir öğretmenlik formatı vardır hocanın yani ve biz hocanın o cümlelerini böyle tabircyesine hani ağzına düşecek gibi ağzımız açık bir şekilde ve Hayranlıkla dinlerdik. Hatta e, belki sen de dinlemişimdir Açık Radyo'ya e, konuklu... İncil haber. <gülüyor> evet. Yani özellikle bayram sabahlarında olurdu. O şeker bayramlarında galiba. Sabahları e, bir konuk olduğu programlar olurdu. Onları da böyle hayranlıkla her çıktığında tekrar tekrar dinlemişizdir. Hiç, e, her zaman da yeni, yeni şeyler öğrenerek. Hoca'nın bir web sitesi... E, Vardı. Bilmiyorum evet. hala devam ediyor mu? Evet, evet. Orada mesela yazıları vardır. Dediğim gibi hep böyle bir öğretmenlik ve hep topluma bir şey vermek, ileri götürmeye çalışmak gibi bir misyonu da vardı hocam. Ayrıca bütün eserlerinde, yani gerek tiyatral ağırlıklı eserlerinde, gerekse duygusal şarkılarında, siyasi yönü ve sözleri itibariyle siyasal tarafı ağır basan şarkılarında hep sanat amacı ve sanat kaygısı ön plandadır. Yani altyapıya çok önem verir. Besteleri öyle kolay icra edilebilecek şarkılar değildir. Herkes söyleyemez. Zaten o da çok iste... o yüzden istemezdi. Yani bozarlar genellikle. Ama dediğim gibi yani bir İspanyol meyhanesiyle başlayıp oradan o altyapıyla evet. o muhteşem orkestra altyapıyla en tek çaldığı piyano eserlerine kadar hepsinde o sanatsal kaygı ön plandaydı hocada peki şimdi iki şarkı dinleyelim mi peş peşe önce Ümit Yaşar Oğuzcan'dan beslediği İspanyol Meyhanisi ve ardından babası Münir Nurettin Selçuk bestesi kalamış ki sözlerde Behçet Kemal Çağlar'a ait evet sevgili arkadaşlar şimdi bir şöyle yapalım şöyle yapalım ben de yoruldum, sizler de yoruldunuz. Bir Mayıs'ımızı söyledik. Bir dakika müsaade edin. Efendim, yine e, İspanyol meyhane'mizi bir okuyalım bir kere. <Gülüyor> yerlere rahatlıkla bu şarkıdan itibaren katılabilirsiniz ki ben biraz dinleneyim yani kararmış tahta masamızda bir şişe şarap gecelerde bir gece bezginiz sadece kadınlar üstelik bayanlar pardon bu okulda söyleyecekler Kadın akıllı sarhoşuz. Beyler şimdi Ellerim Ellerimden Şimdi müsait ben okuyacağım İspanyol Meyhanesinde bir kadın Çığlık şarkı söylüyor Belli yıkılmış bir kadın Hayli çirkin Hayli geçkin ağlamaklı Dudakları sesi bir tokat gibi batlıyor kulaklarımızda yüzümüz alal al oluyor işimiz yüzüm dolu kahır dolu gözlerimiz kanlı korumuz hazırlanıyor yeter yeter Texas Corona başına gelebilir önemli değil. Mi? Meyhanesinde bir gece seninle seninle baş başayız üstlerim sarhoşuz ramakız daha içelim daha içelim bayanlar başlıyor. İspanyol meyhanesinde öldü Kimse bilmesin Beyler hazır olun Beyler ey son, Bütün hesaplar giden bu gece Sende hiç Sende hiç <Gülüyor> Kapat kapıları Kapat kapat Beraber Yabancı gelmesin, Yoksa camları kırarız İspanyol Meyhanesinde öldüğümüzü Kimse bilmesin Bayanlar, ölelim, ölelim artık beyler. Bitsin bu derecesine koştum. Beraber bitsin bu koşum. Şimdi hep beraber söyleyeceğiz. Yeter, yeter. Öleceksek ölelim. Ayrık dur kendini şaraba. Kereler haşta vur. Tarannana ana jacksak berum kendi nişan adam çelere aşkı vur duyanıyoruz hey Timur Hoca'nın Çağdaş Müzik Merkezi döneminde aslında çok önemli isimleri de bünyesinde barındırıyordu değil mi? Yani kimler vardı aklımıza kimler gelenler? Yok. Kimler yoktuk yani valla. Şimdi bir kere eğitmenlerden başlayalım. Ee, gitarda senin de bahsettiğin. Gitar dersen. Gökçen. Gökçen Hoca. Gökçen Hoca. Gökçen Gökçen Bas gitarı Barış Manço'nun da basçılığını yapan Ahmet Güvenç. Güvenç. Ahmet Güvenç. Ahmet Güvenç. Orada dersleri verirdi. Piyano ve e, caz piyano piyanisti olan e, Ali, Peret. Ali Peret. Ali Hoca oradaydı. Mutlu Hoca'nın o dersi verdi. evet, evet, evet biliyoruz. Evet. Sarper Özsan Hoca oradaydı. Müzik ee, tarihi, tarihi dersi. Hatta o ders e, gönüllü bir dersti. Yani herkes de katılabilirdi. Cuma akşamlarıydı galiba. Bütün e, hani dershanenin öğrencisi olan herkes oraya isterse girip dinleyebilirdi. Herhangi bir ödemesi de olan bir ders değildi. Ayrıca e, Şam dersleri de verilirdi. Sanıyorum Müjgan oh. hoca vardı. Mücgen, yani. evet. Sartar, evet. evet. Timur eşi. Selçuk da bildiğim kadarıyla nadiren e, şan dersi alırmış. E, Arzu Ece örneği onun öğrencilerinden. Yani evet. tabii Nüket Duru da e, hocanın evet. şeyinden geçti tabii yani eğitiminden evet. geçmişti. Evet. Kibar onun yine armoni sınıfından yetişmiştir. Bu arada bir şey daha söyleyeceğim bu konuyu bitirmeden ama e, hoca o kadar açık bir insandı ki Hı -hı. kendisi onca ustalığına e, rağmen. Hem de belli bir yaştayken gidiyor ve Saadet İkesus Altan hocadan şan dersi alıyor. Şan dersi alıyor. Evet. Ve son dönem kayıtlarında onun derslerinde verdiği tekniğe dönmüştü. Biraz daha tiyatral, daha doğrusu ve şan tekniği daha, tekniğiyle şan tekniği, opera şan tekniği. okurdu. O yüzden biraz aslında zor anlaşılır bir hale gelmişti hocanın icra şekli. Yani, yani daha doğrusu biraz daha sanat sanat yönünü arttırmıştı o, o anlamda. Opera, opera sesiyle söylemeye başlamıştı. Bak daha kimler vardı dershanede? Ee, yine aramızdan yakın zamanda ayrılan sevgili Hüseyin Tutkun. Evet, dostlar Korusu'nun. Şeflerinden. O şeflerinde. bizim üst sınıfımızda ders eski. alırdı. Timur Selçuk'tan ders alırdı. Biz gideriz. Alırdı. <gülüyor> onlar bizden önce. Hatta flütçi Songül vardı arkadaşımız. <gülüyor> onlar böyle onlar bizden bir üst sınıfta idiler. Armonide. Bir bakarız ki işte hocayla bitirmişler, bir Türk müziği gamı üzerine bir eser yazmışlar. Orkestrasyon, ah derdik biz de şu bir iki yıl daha devam etsek, bu iş ilerletsek de onların yer, geldiği yerlere gelebilsek derdik. Evet. Sedat grup selenlerden, sevimleri evet, tanıdık, gitarcı sonra O da erken kaybettik Sedat'ı. Evet, evet. evet, evet. Yine bizim de, bir işte. arkadaşımız vardı o bizim dönemde, Ali Ergur, yine Armoni kursunda arkadaşım. O Armoni Erg Ali derdik. O daha gelmeden evvel, kursa başlamadan evvel de çok sesli bir şeyler yazıyordu. Hı hı. Şimdi sanıyorum bir profesör oldu galiba ya değil Selim? O da bir eğitimci oldu. Böyle. Peki yani... Timur abinin hayata veda ettiğini duyduğunuz anda ne hissettiniz? Neler hissettiniz? Ben Selim büyük bir boşluk hissettim. Yani bu kadar erken olmamalıydı dedim. Gerçi Timur hoca... Herhalde 75 yaşında varmıştı ama hiç unutmuyorum şunu demişti bize yani 70 yaşındayken en son karşılaştığımızda oğlum ben ömür boyu emekli olmayacağım hep çalışacağım demişti Hı -hı. son döneminde olarak besteliyordu bir klanet konçertosu üzerinde çalışıyordu o dönem bildiğim kadarıyla artık işi hani koncert olarak klasik müziğe kadar getirmişti ben şöyle hissettim ya inanamadım tabi çünkü Hani sanki hiç ölmeyecekmiş gibi düşünüyorum. O evet, kadar enerjisi yüksek bir insandı değil. ki, e, ki onu, yani onun biz konuşmalarını dinlediğimizde hep motive olurduk. Evet. Müziğe karşı olurduk, sanata karşı olurduk. E, topluma karşı bir şeyler vermek için hep enerji alırdık ondan. Işıklar e, içindeyiz. Evet. Için evet. evet, evet. E, muhabbet çok güzel tabii. Umra Bey'i konuşmak <gülüyor> çok büyük bir Onur ekleyip bizim için ama programın sonuna da geliyoruz. Son olarak dinleyicilerimize ne demek istersiniz? Ben e, müzikten hiç kopmayalım derim ama iyi müziği dinleyelim. Evet. Çünkü iyi müzik insanı çok motive ediyor ve Timur Selçuk'u da hiç unutmayalım. Zaten unutmayacağız ama evet. yani müzikleriyle onu yaşayalım, yaşatalım diye söylemek istiyorum. Evet. Ben de yine e, Timur Hoca belki bedenen aramızda yok artık ama müzikleriyle aramızda yaşıyor. E, onun müziklerini dinleyerek, paylaşarak ve e, yeni gelen nesildeki gençlerimize tanıtarak... E, ...o sevgiyi, o aşkı evet. devam ettirebilirim. Yani şöyle programın başlığı da şey aslında... ...Timur Selçuklu yıllar... Hı hı. ...yani Timur Selçuk'suz yıllar değil de... ...ben evet. hani yaşadığımız sürece... ...onu hatırlayan son insan... ...hayatta olduğu sürece... ...Timur Selçuklu yılların... ...devam etmesini... E, ...arzuluyorum. Hı hı. Devam edeceğini düşünüyorum. E, çok teşekkür ediyorum... ...beni evime, evinize konuk ettiniz... E, Bizler de teşekkür ederiz. olduğunuz. Açık Radyo'da olmak her zaman bizim için büyük bir mutluluk. Açık Radyo'da ve onun dinleyenleriyle buluşmak. İki, şöyle 2 Temmuz, Timur doğum günü, tabii 4 Temmuz pazartesine geliyor benim programım. 4 Temmuz'da devamını yapıyoruz. Yine ODTÜ konserinde bugün çalamadığımız şarkıları dinliyoruz. İlbinden sözünü almış. Memnuniyetle. E Tekrar çok teşekkürler. Babil'den sonranın program kayıtlarını programın Facebook sayfasından dinleyebilirsiniz. Babil'den sonrayı Instagram sayfasından takip edebilirsiniz. Timur abi bir yazısını özgür iradenizle iyiden, güzelden ve barıştan yana bir yol seçin. Yolunuz açık olsun diye bitiriyordu. Dostlar Korosu'ndan sevgili arkadaşım Ayda Uda Alpat'ın geçen yıl Kasım ayında hocamız Timur Selçuk'un ardından paylaştığı notuyla programı kapatmak istiyorum. Bizler çok şanslı çocuklardık. Ruhumuza, müziğimize, hayata bakışımıza yüreğiniz elinizdeydi. Bize bu çocuklar bastonla bile bu koroya gelirler diye takılırdınız. Şakalarınızın bir gün gerçek olması en büyük dileğimiz... Şimdilik hoşçakalın sevgili Timur hocamız. Haftaya pazartesi 13'te Babil'den sonra da yeniden buluşabilmek dileğiyle Ben Ercüment Gürçay, Selim ve Kerim Altınok'la birlikte Hepinize güzel bir hafta diliyoruz. Esen kalın. Sonunda da bu güzel geceye en yakışacak şarkı bence Dostların arasındayız, güneşin soltasındayız. Alnaları karşılayan gemiler gibi gövdelerimizle karanlıklar yarra yarra çıktık Rüzgarları hencerine uçurumları henderine havaları hünüşük ve sıradadanam. Arkamızda bir gözü gibi karanlığın yolu, önümüzde bakır taslar güneş dolu. Dağlarda dökmez. Gök tere dursun gözmise bize yan diz durun çocuklar taşlar birbirine bu çocuklar balarda gölgeni gösterip dursun gök gözü yan yanar ateş diz bize durun çocuklar taşlar birbirine Ben çocuklar gurur çoruğu kadar dolduruldum koşarak giderim işte yerden Güzelliklerinde, güzel görünürlerimizde de kal birlikte olur. bilden sonra rüzgara bırakılmış sesler hazırlayan ve sunan Ercümment Gürçay Destekleri için Açık Radyo dinleyicileri Kemal Bozda ve Nilüfer Kaptanoğlu'na teşekkür ederiz.